1934 numaralı konu Rum kralı Herakl'ın sarayının sarsılması ben ve başka bir kişi Rum kralı Herakle gönderildik onu İslam'a davet edecektik yola çıktık ve Şam'a vardık o zaman Herakl adına Şam'ı Asan oğulları idare ediyordu Cebele Bineyhem El asaninin konağına inerek görüşmek için izin istedik Cebele yanımıza bir elçi gönderdi biz elçi ile konuşmayız ancak krala gönderildik eğer izin verirse kendisiyle görüşürüz, aksi takdirde elçi ile konuşamayız, dedik, elçi ona gitti, bu haberi iletince bize içeri girmek için izin verdi, konuşunuz, dedi, Hişam bin As konuştu, onu İslam dinine davet etti, sırtında siyah elbiseler vardır, Hişam bu elbiselerin ne olduğunu sordu, ben bu elbiseleri sizi Şam'dan çıkarıncaya kadar çıkarmamak üzere yemin ederek giydim, dedi, ben, Allah'a yemin ederim ki, senin konağını bile elinden alacağız. Hatta Allah izin verirse büyük kralın mülkünü de elinden alacağız. Peygamberimiz bunu bize haber verdi, dedim. O, siz bu mülkü alacak kimseler değilsiniz. Onlar gündüzü oruç, geceyi ibadetle geçiren bir topluluktur. Sizin orucunuz nasıldır, diye sordu. Biz ona orucumuzdan haber verince yüzü simsiyah kesilerek, gidiniz, dedi ve bizimle beraber bir elçiyi de krala gönderdi. Biz çıktık kralın bulunduğu şehre yaklaştığımızda bizimle beraber bulunan elçi, sizin bu hayvanlarınız kralın şehrine giremez, İsterseniz size buradan atlar, katırlar temin edelim, dedi. Biz de Allah'a yemin ederiz ki, biz ancak bu hayvanların sırtında oraya gireriz, dedik, bu haberi krala gönderdiler, kral aynı bineklerimizin sırtında şehre girmemize izin verdi, kılıçlarımız boynumuzda olduğu halde şehre girdik, onun konağına geldik, Konağın tam kapısında indik. O bize bakıyordu. Biz "La ilahe illallah, vallahu ekber" demeye başladık. Allah bilir ki konak sanki şiddetli bir rüzgara maruz kalmış bir hurma dalı gibi sallandı. Bunun üzerine bize haber göndererek "Dininizin gereklerini yüksek sesle yerine getirerek bizi rahatsız etmeye hakkınız yoktur." dedi ve bize yanına girmek için izin verdi. İçeri girdik. Baktık ki bir yatak üzerinde oturuyor. Yanında Rumlardan harbuzmanları vardı odasındaki her şey kırmızıydı, biz ona yaklaştığımızda gülerek, bize aranızdaki usule göre selam verseydiniz ne olurdu, dedi, yanında duran ve çok güzel Arapça konuşan adamına, bizim selamımız size uygun değildir, sizin selamınız da bize uygun değildir, dedik, peki, sizin aranızdaki selam nedir, dedi, selamımız esselamı aleykedir, diye cevap verdik, peki, siz kralınıza nasıl selam veriyorsunuz, dedi, Aynı şekilde, dedik, sizin sözlerinizin en büyüğü hangisidir, dedi, la ilahe illallahu vallahu ekberdir, dedik, biz bunu söylerken Allah biliyor saray o kadar sallandı ki kral başını kaldırıp tavana baktı ve, söylediklerinizden sarayım sallandı, bu sözü evlerinizde söylediğinizde evlerinizde sallanır mı, dedi, hayır, biz bunu ilk defa burada gördük, dedik, keşke bunları söyleyince her şey başınıza yıkılsaydı da sizden kurtulsaydık, hiç şüphe yok ki, toprağımın yarısı elimden çıkacak, dedi. Sonra bize birçok soru sordu, biz de cevap verdik. Sonunda, namaz ve orucunuz nasıldır, dedi. Ona da cevap verdikten sonra, kalkın, dedi ve bize güzel bir oda ile bol yemek hazırlanmasını emretti. İlk gece orada kaldıktan sonra bir adam göndererek bizi çağırttı. Yanına vardığımızda önceki sorduklarını tekrar sordu. Biz de aynı şekilde cevaplandırdık. Sonra emretti, dört köşeli, altın yaldızlı büyük bir kutu getirdiler, kutunun içinde küçük gözler vardı, her gözün kilidi ve kapısı bulunuyordu, o gözlerden birini açarak, siyah renkli, ipekli bir boça çıkardı, bohçayı açınca içinden kırmızı bir resim çıktı.